hani disk ve e, TUMO'nun öncülüğünde başlayacak yürüyüşü Beyazıt'ta yapacağımız yürüyüş polis tarafından engellenmekte. Aynı şekilde Cerrahpaşa'daki KESK ve e, Tabipler Odası'nın da yürüyüşünün engellendiği haberini aldık. Şu an Tabipler Odası'nda merkezlerimiz e, görüşme yapıyor güvenlik şube amiriyle. Buradan e, e, yürüyüş yaparak, hakkımızı kullanarak Beyazıt'ta basın açıklaması yapmak istiyoruz. Şu an bekleme halindeyiz tekrar. De evet. Bu ülkede katliamlar yaşanıyor. Ve o katliamları bile portaste etmemiz, en doğal anayasal hakkımız olan portaste etmemiz, hakkımız, etme hakkımız elimizde alınmaya çalışıyorlar. Evet. Yüzlerce arkadaşımız katledildi. Barış istediği için bu katledildi. Evet. Biraz önce önder arkadaşımın deliğine katılıyorum. Bu ülkede o bombayı koyanlarda, o bombayı koyduranlarda, Bizim susturmaya çalışanlarda da aynı zihniyet, aynı mantık. Siz Ankara'da mıydınız? Ankara'daydım, evet. Katliam yaşandı. Katliam? Gözlerimle gördüm. Ne algeçiriyorsunuz? Çok kötüyüm. Rukularım kaçtı. Yani düşünün caddelerde kilo kilo et parçaları gördüm. Periyat eden insanların yardımına, koşkumamıza bile müsaade etmediler. Buradan söylüyorum. O bomba atıldı. İnsanlar en az 300 400 tane insan yerde yardım çığlıkları atıyor. Ve biz biz bir yandan suyla gazla uğraşıyorduk. Arkadaşlarımıza ulaşıp onlara yardım etmek ben bile aciz bir duruma düşürdüler. Böyle bir e, psikoloji psikolojiyi nasıl nasıl davranılır? Nasıl konuşulur? Ve bugün de bu katliamları edebilmek için buradayız bütün İstanbul'daki emek örgütleri burada ve bize izin vermiyorlar. Fotoğraf hakkımızı kullanmamıza bile engellemeye çalışıyorlar ama başaramayacaklar. Başaramayacaklar. Artık bu halkı hiç kimse susturamayacak. Bu halk barış istiyor. Kardeşçe yaşamak istiyor. Birilerinin çıkarları için biz polisinde, askerinde dağdakinin de ölmesini istemiyoruz. Çünkü onların hepsi bu halkın, bu halkın, pakir halkın, yoksul halkın çocukları. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yine devletimiz bizim patlamanın sonrasında arkadaşlarımızın üzerinde sıktıkları gibi temalarıyla geldiler. Yine gazları, sularıyla bize engel olmak istiyorlar. Bizler forumumuzu sürdüreceğiz. Bu konuyla ilgili açıklamayı yapmak üzere de dörtlü adına... BKK Sekreteri Süleyman Solmata sözü veriyor. Onlar da bunu gayet iyi biliyorlar. Ama bir amaçları var. Bu ülkede susturamadıkları, baskı altına alamadıkları insanların bir araya gelip ülkesine sahip çıkmasını engellemeye çalışıyorlar. Onun için bu bilgi karartmasına başvurdular. Daha sonra biz talebimizi en açık şekilde kendilerine bir kere daha ilettik. Dedik ki karşı karşı evlendir, hani? Dedik ki biz basın toplantısı yapma hakkımızı kullanmak istiyoruz. Güvenlik gerekçesini önlerimiz önümüze koydular. Arkadaşlar söyledikleri şu Beyazıt Meydanı güvenli değil. Peki Beyazıt Meydanı güvenli değilse biz bu ülkede bu kentte nerede yaşayacağız? Nerede kendimizi güven içinde hissedeceğiz? Soruyoruz İstanbul valisine eğer sen bu ülkenin özgürlük demokrasi meydanını Beyazıt Meydanı'nı güvenli hale getiremiyorsan nereyi getireceksin güvenli haline? Valilik binası mı? Valilik bahçesi bir güvenli? Arkadaşlar o zaman biz çadırlarımızı alalım. Hepimiz güvenlik içerisinde yaşamak istiyoruz. Ölüm korkusu yaşamak istemiyoruz. Valilik bahçesine mi çadırlar kuralım? Sokaklarımız güvenli değilse caddelerimiz güvenli değilse meydanlarımız güvenli değilse biz nerede yaşayacağız soruyoruz orayı görmen lazım bir şey. ağlayamıyorsun bile yani bir zaman duruyor bu talebimizi aklıyor. Da düşün ya. Gidiyorsun insanlara diyorsun ki yaşıyor musunuz? Da yani o insanlara evet sana dönüp evet ya da bu, bir öyklediklerinde mutlu, mutlu oluyorsun. O kan ortasında mutlu oluyorsun. dile getiriyoruz. Ya, ya, kimse Az iyi zaten. Ya, yok da bir şey yok ya. yoldaşlarımız. çıkmadı yani. Ve her gün ortalama İstanbul'a Türkiye'nin her yerinde arkadaşlar günde üç kişi iş cinayetinde ki. hayatını kaybediyor. <gülüyor> Eylül ayında Türkiye'de yani. 133 kişi iş cinayetinde hayatını kaybetti. Öyle talebiniz ki, olan sizin mücadele yani programınız olan ve. özgür eşit boşaltmamız lazım. Ki. Bomba imha uzmanı gelecek işte. Çocuğun bu ülkenin geleceğine sayıp çıkma. Hocam dedim, şey mücadelenize, sirkeci meydanından bir kez daha Diyoruz ki sizin bıraktığınız yerden biz devam edeceğiz. Seveciler hastalarla görüşüyoruz ha, biz, biz barış istiyoruz. Biz bir şey istemiyoruz ki biz. Yani e, biz fazla bir şey istemiyoruz. Biz hakkımızı istiyoruz. Barışlı insan gibi yaşamak istiyoruz. Ne hissediyorsunuz bombanın patladığı günden bugüne kadar? Acı hissediyoruz. Ne hissediyor? yani devletin bize yaptığı bir katliam yani. Devletin hakları reva gördü şey ne bu işte.